Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli Diyanet TV izleyicileri, İlmahal programımızın bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Daha önceki bölümlerimizde birkaç bölümümüzde e, hac konusuna başlamıştık. Ve en sonda e, haccın e, farzlarından e, ifaza yani ziyaret tavafı konusuyla ilgili detayları ele almış. Bu çerçevede e, ha, farz olan e, tavaf dışında da Diğer tavaf çeşitleri hakkında kısaca bilgi vermiştik. Bunun yanında haccın e, vacipleri konusuna başlamış ve en önemli müstakil e, vaciplerinden e, sa'i yani safa merve arasındaki e, sa'i etmek ve e, daha sonra minada şeytanları taşlamak yani cemrelere taş atmak konusunu biraz detaylı bir şekilde işlemeye çalışmıştık. Bu haftaki bölümümüzde yine... E, bu haccın müstakil vacipleriyle e, devam ediyoruz. E, bir tanesi önemli, haccın önemli vaciplerden bir tanesi de ihramdan çıkmak için yani hac yapan kişilerin saçlarını tıraş etmeleri ya da kısaltmalarıdır. Bizim fıkıh eserlerimizde saçları tıraş etmek için halk terimi kullanılır. Kısaltmak için de taksir terimi kullanılır. Kısaca yani bunlara halk ve taksir adını e, veririz. Peki bu ne zaman yapılıyor? Bayramın birinci günü Akabe cemresine taş atıldıktan sonra temettu haccı yapanların ve Kran haccı yapanların bir şükür nişanesi olarak yani Allah'a şükür olarak kurban kesmelere gerekiyor bildiğiniz gibi. E, tabi ifrat haccı yapanların kurban kesmeleri şart değil. Keserlerse o da güzel bir şey tabi ayrı bir şey. İşte bu kurban kesildikten sonra Tıraş olarak ihramdan çıkmaları gerekiyor. Şimdi aslında ihramdan çıkmaya biz fıkıhta tahallül adını veriyoruz. Yani helal olmak, yani kendisine ihram yasakları, insan yasaklarından kurtulmak. Artık yasak olan şeylerin helal hale gelmesi anlamında tahallül kelimesini kullanıyoruz. Hac söz konusu olduğunda iki aşamada gerçekleşiyor bu e, helal hale gelmek, yani ihramdan ihram yasaklarından kurtulmak. Birincisi tahallül işte bu şekilde e, minada kurban kestikten sonra saçları e, kısaltarak ya da tıraş ederek gerçekleşmiş oluyor. Bu tahallülle birlikte haccın cinsel birleşme yasağı dışındaki tüm ihram yasakları kalkmış e, oluyor. E bu ikinci tahallül ise yani cinsel birleşme yasağının ortadan kalkması ise ziyaret tavafından sonra gerçekleşiyor ki bunu daha önce anlatmıştık. Yani ifada tavafı yahut da ziyaret tavafı e ismiyle anılan ve haccın farzını oluşturan tavaf idi. Peki... E bu e, tıraş nasıl gerçekleşecektir? Yani burada erkeklerle kadınlarla ilgili biraz farklı e, hükümler söz konusu olduğu için kısaca isterseniz onlardan bahsedelim. Erkeklerin başlarını yani usturaya vurmak yani dipten kazıtmış olmaları yani kısaltmaktan daha faziletlidir. Ama kısaltmak yoluyla da bu e, ihramdan çıkılmış olur. Peki kısaltma tercih edilmesi halinde ne kadar bir miktar saçlarından kesmeleri gerekir? Hanefi mezhebine göre buradan e, yüzey olarak yani saçın e, yüzey e, alanını dikkate alacak olursak hani dörtte bir olan kısmından dörtte bir kısmından e, başımızın e, belli bir miktar ki bu miktarda Uzunluk olarak en az bir parmak boğumu yani yaklaşık iki santim kadar bir kısmın kesilmiş olması yeterli olmaktadır. Ama Şafii mezhebine göre yani bir tutam saç başımızdan herhangi bir bölgesinden bir tutam saç kesilirse bu görev ifa edilmiş olur. Tabii kadınların saçlarını kazıtmaları uygun değildir. Bu hatta mekruf kabul edilmektedir. Onlar için saçları kısaltılması söz konusudur. O da yine aynı şekilde erkeklerin kısaltmasında olduğu gibi başımızın yani başın dörtte birinden bir parmak boğumu kadar kısaltmaları bu vacibin yerine getirilmesi için yeterli olmaktadır. Ee, tabii bu minadan. Bu, e, bu üç tane e, hac ibadeti söz konusudur. İşte şeytan taşlama var, kurban kesme var, tıraş olma var. Bunların belli bir sırayla yapılmış olması da aslında Ebu Hanife'ye göre vaciptir. E, diğer müştehitlere göre ise e, sünnettir. Bunlara biz yani halk arasında işte taş baş tıraş şeklinde söylenir işte önce şeytanlar taşlanır sonra başın hayvan hayvan kesilir yani kurban kesilir daha sonra da tıraş olunur. Ama günümüzde tabi bu özellikle kurbanlar belli organizasyonlar vasıtasıyla yapıldığı için yani onların zamanını sırasını e, tespit etmek çok kolay e, olmamaktadır O yüzden bu sıralama daha çok taş atma ve traş olma şeklinde e, yapılmaktadır yani kurbanın sırası da e, her zaman uymak mümkün olmamaktadır şimdi e, hacı adayları bu bayramın birinci günü önce akaba Cemresine daha önce anlattığımız gibi taş atıyorlar. Daha sonra tıraş oluyorlar ve ya da saçlarını kısaltarak ihramdan çıkmış oluyorlar. Böylece bu ilk tahallül gerçekleşmiş oluyor ve ihram yasaklarının önemli bir kısmı da kalkmış oluyor. Peki haccın müstakil vaciplerinden başka var mıdır? Evet buna devam edelim isterseniz. E, Mekkeli olmayanların ki bunlara afaki demiştik e, hatırlayacaksınız. Mekke e, dışından e, hac için ya da umre için gelenlere yani o mikat sınırlarının dışında olanlara biz afaki adını vermiştik. E, Mekkeli olmayan ya da o hükümle sayılmayan kişilerin işte... E, Haccı bitirmeden önce, Mekke'den ayrılmadan önce bir tavaf daha yapmaları gerekiyor ki buna veda tavafı adı veriliyor. Buna aynı zamanda sader tavafı yani ayrılma tavafı adı da verilir. İşte Hanefi mezhebine göre bu tavafın yapılması da vaciptir. Ama tabi bunun belli bazı şartları var. Her şeyden önce daha önce bir hac yapmış olması lazım insanın. Yani sahih bir hac yapmış olması gerekir. Ee, ve aynı zamanda bu kişinin Mekke dışından yani afaki olması gerekir. Mekke içindekilerin böyle bir veda tavafı yapmalarına gerek yoktur. Çok önemli bir şartımız da burada. Hanımlar için söz konusudur. Eğer adet dönemine girmişlerse, hayız ya da nifasla ilgili böyle bir durumlara söz konusu ise bu kişilerin yani veda tavafı yapmalarına gerek yoktur. Böyle bir e, vacip e, yükümlülüğü de söz konusu değildir. Onlar e, bu e, yani adetlerini bitirmeden eğer ayrılmak durumunda kalırlarsa e, bu e, veda tavafını yapmaları gerekmez. Bunu yapmadı diye de yani bir vacibi terk etti diye de kendilerine her, herhangi bir şey e, gerekmez. Yani bir da terettüp etmez. Evet e, değerli izleyenler böylece haccın vaciplerini de bu şekilde yani müstakil vaciplerini de bu şekilde bitirmiş olduk. E, i̇sterseniz sünnetleriyle e, devam edelim. Tabii e, dikkat ederseniz her e, rüknü ya da vacibi e, eda ederken onun da kendi içerisinde işte farzları, vacipleri, sünnetleri söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla hac içerisinde ya da umre içerisindeki toplam sünnetleri dikkate aldığımızda elbette birçok sünnet söz konusudur. Ama bir de müstakil olarak hani aklımıza gelen müstakil olarak hac ile ilgili bazı sünnetler var. Onları isterseniz kısaca sizlere açıklamaya çalışalım. Ee, sünnet e, dediğimiz şudur Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, e, tarafından uygulanan e, yapılmaması halinde haccın e, edasına bir nakise yani bir eksiklik getirmeyen ama yapılması halinde de yani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittibad dolayısıyla bir sevap sağlayan haccın daha mükemmel daha ke, e, kemale ermesi e, e, konusunda katkı sağlayan e, unsurlardır. Nedir mesela? Mekke'ye ilk gelen kişilerin kudüm tavafı yapmaları. tabii bu kudüm tavafı herkes için söz konusu değildir. Zaten umre yapacaksa bir kişi direkt Kabe'ye gidecekse ya da temettu hacı yapacaksa ya da kıran hacı yapacaksa ya da bir adak haccı yani nezir hacı yapacaksa onu zaten tavaf yapacağı için e, ayrıca e, bu kudüm tavafı yapmalarına gerek yoktur. Ama e, ku, şey e, ifrat hacci yapacak kişiler için yani daha e, ayrıca umre yapmayacak sadece hac yapacak kişiler için bu kudüm tavafını yapmaları e, gereklidir, sünnettir. Önemli bir sünnetlerden bir tanesidir. E, tabii eğer kişi Kabe'ye gitmeden direkt e, Arafat'a çıkacaksa yani haccin farzını yerine getirmek üzere tabii onlardan bu yükümlülük de düşmüş olur. Bir başka e, sünnet yani önemli sünnetlerden bir tanesi de hac hutbeleridir. E, hacda birkaç tane hutbe vardır. Bunlardan bir tanesi e, ayının yedinci günü. E, yani daha henüz Arafat'a çıkmadan haclarla e, bu hacla ilgili e, bilgiler vermek üzere mescidi haramda e, öğle namazından önce bir hutbe irat edilmektedir. Bu da sünnettir. Yine Zilhicce ayının 9. günü Arafat'ta yani bu Arafat vakfesinden önce e, Arafat'taki bu Nemira mescidinde zevalden önce yani e, namazdan önce e, yine bir hutbe e, irad edilmesi ve orada Arafat'la ilgili bilgiler verilmesi de yine sünnetlerdendir. Bir başka hutbe ise Zilhicce'nin 11. günü yani Kurban Bayramı'nın 2. günü Mina'da Mescid-i Hayf'da öğle namazından önce irad edilmektedir. Tabii günümüzde Bunların her, her birinin her hacı için yerine getirilmesi söz konusu olmayabilir. Zaten sünnet olduğu için genellikle o mescitlerde bu hutbeler ira edilmektedir. Tabi Arafa Gecesi'ni minada geçirmek de daha önce söylemiştik. Önemli sünnetlerdendir ama günümüzde yaşanan böyle izdiham, kalabalık dolayısıyla bu çok yerine getirilememektedir. Daha önce bu müzdelife, ee, vakfesi konusunda da anlattığımız üzere Müzdelife'de e, yani o gece bu da sünnettir bayram gecesini Müzdelife'de geçirmek e, ve daha sonra minada geçirmek ama her ikisi de söz konusu olamamaktadır. E, izdaham dolayısıyla e, hem minada hem de Müzdelife'de gecelemeden e, diğer hac görevleri ifa edilmektedir. Minadan dönüşte yani işte bu şeytan taşladıktan sonra, işte tıraş olduktan sonra, Mina dönüşünde bu Mekke'nin girişindeki bu muhasap denilen bir yerde, bir vadide, bir müddet dinlenmekte. Yani buna tahsip adı verilir. Burada Hazreti Peygamber bunu yaptığı için rivayetlerde bu şekilde geçmektedir. Bu da sünnet kabul edilmektedir yine. Tabii daha önce de belirttiğim gibi, yani bunların dışında yani bu genel sünnetlerin dışında hem ihramın işte tavafın, sayin, arafat vakvesinin, müzdelife vakvesinin, yine minada şeytan taşlamanın, işte zemzemle ilgili bütün bunların da kendi içerisinde ayrıca sünnetleri vardır ki bunların bir kısmını yeni geldiğince değinmiştik. Bir kısmına da bundan sonraki konularımızda yine sırası geldiğince kısaca temas ederiz. Bu şekilde haccın, hac ibadetinin ana unsurlarını sizlere açıklamış olduk. Bir de umreden bahsedelim kısaca. Daha sonra da yine hac ve umre, umre ile ilgili bazı ortak konulardan bahsederiz. Umre ne demek? İşte umre belli bir zaman dilimine bağlı olmaksızın, yani çünkü hacda belli bir zaman şartı vardır, belli bir zamana bağlı kalmaksızın ihrama girerek Kabe'yi tavaf etmek ve yine Hacda da anlattığımız gibi Safa ve Merve arasında sa'y yapmak ve tıraş olarak ihramdan çıkmak suretiyle e, yapılan, e, bu şekilde yerine getirilen e, bir ibadettir. E, umre ömürde bir defa yapılması e, Hanefi mezhebine göre e, müekked sünnetlerdendir. Önemli sünnetlerdendir. Ama Şafii mezhebine göre vaciptir. Yani farz niteliğindedir. O yüzden hani Umre Şafii mezhebine göre tıpkı hac gibi en azından bir kere yapılmış olması önem taşımaktadır. Umre yapılırken bunun da kendi içerisinde farzları, vacipleri, sünnetleri var. İhram ve tavaf mutlaka olması gereken ibadetlerdendir Umre'de. Yani ihram olmadan zaten e, tavaf da yapılamıyor bildiğiniz gibi. E, tavaf da zaten e, bu umrenin en önemli unsurlarından bir tanesini oluşturuyor. Bunların içerisinde bunlar farzdır. Yani hem ihram hem de tavaf umrenin farzlarını oluşturuyor. Ama burada e, farzlar bazen şart e, niteliğindedir. Bazen de rükün niteliğindedir. Burada ihram şart niteliğindedir. Tavaf ise bu umrenin rüknünü oluşturmaktadır. Peki... Umre'nin vacipleri nelerdir? Umre'nin vacipleri de sa'i yapmak ve tıraş olarak ihramdan çıkmaktır. Dedik ki yani umre için belli bir zaman dilimi söz konusu değildir. Ama en azından bu hac mevsimine denk geldiği için Arafa günü ve ondan sonraki dört gün umre yapmak mekruh olarak kabul edilmiştir. Çünkü o zaman zarfı daha çok hac için tahsis edilmiştir. Dolayısıyla hani hac yapılırken, hac ile ilgili işlemler yapılırken burada umre yapmak çok hoş gözükme, görülmemiştir. Umre yapmak isteyenler de tıpkı hac yapanlar da olduğu gibi... Eğer Mekke'ye dışarıdan geliyorlarsa mutlaka mikat denilen sınırlardan geçerken ihramlı olmak mecburiyetindedirler. Ve ondan sonra da ihramlı olarak girdikten sonra doğruca Mekke'de işte Mescid-i Haram'a gelirler. Usulüne uygun bir şekilde hacda anlattığımız gibi tavaf yaparlar ve tavaf namazını kılarlar. Daha sonra da Safa ve Merve arasında sağ yaparak ee, bu görevleri tamamlamış olurlar. En sonunda da e, ihramdan çıkmak üzere Merve'de e, sahayı e, bitirdikten sonra e, bu, tıraş olup ihramdan e, çıkmış olmaları gerekiyor. Yani bu şekilde eğer e, tıraş olarak ihramdan çıkmadıkları sürece e, o ihram yasakları devam edeceği için bu şekilde e, umreden e, umreyi sona erdirmek için yine tıraş olmaları gerekiyor. Böylece umre ibadeti de sona ermiş olur. Tabi insanlar Mekke'de bulundukları süre zarfında sürekli Kabe'yi tavaf edebilirler. Ayrıca müstakil olarak tekrar tekrar umre yapmak isterlerse, eğer Mekke'ye dışarıdan gelmişlerse, ki Mekke'de olanlar için de bu durum söz konusudur, tabi mikat sınırlarına kadar çıkmaları gerekmiyor. Mekke-Medine yolu üzerinde, Yaklaşık işte 5 kilometre, Mekke'ye 5 kilometre mesafede Ten'in denilen bir yer vardır. Oraya çıkarlar, orada tekrar ihrama girerler. Orada Hazreti Ayşe Mescidi vardır. Orada ihrama girip tekrar umre yapabilirler. Yani ilk umreye giderken dışarıdan gelenler mikat sınırları içerisinde ihrama girmeleri gerekiyor. Ama bir kez girdikten sonra eğer orada tekrar tekrar umre yapmak istiyorlarsa onlar böyle Ten'in bölgesine, ya da işte e, Arafat'a yakın bölgelerde e, ihrama e, girip e, o şekilde tekrar umre yaparlar. Evet umre ile ilgili bu kısa bilgilerden sonra yine hac ve umre ile ilgili bazı ortak konularla devam edelim isterseniz. Bunlardan bir tanesi hac ve umre ile ilgili kurbanlar meselesidir. Hac ve umreden ee, yani o, onunla ilişkili olarak kesilen kurbanlara biz genel anlamda hediye adı veriyoruz. Yani e, fıkıh eserlerimizde bunlara hediye denir. Bu aslında hediye hediyeden geliyor yani kök olarak. Ee, bunlar e, bir tür Kabe'ye ve haram bölgesine hediye edildikleri, olarak, e, hediye edildikleri için, hediye olarak kesildikleri için genellikle bu adla e, anılmıştır. Burada büyükbaş hayvanlarla küçükbaş hayvanların isimleri de farklıdır. Küçükbaş hayvan yani koyun keçi olanlara dem adı verilir. Büyükbaş olanlara, sığır deve cinsinden olanlara ise bedene adı verilir. Bu anlamda üç tür hedi vardır. Birisi şükür kurbanıdır. Daha önce de açıklamıştık. Temeddu haccı yapanlar ya da kran haccı yapanlar yani aynı anda hem umre hem de haccı birlikte yapanlar Bunların bir şükür nişanesi olarak kurban kesmeleri gerekiyor. Bu kurban, bu imkanı bulamayan kişiler, tabi kurban kesme imkanı bulamayan kişiler oruçta tutabilirler bunun yerine. Ama bu orucu tutarken bunun üçünün bayramdan önce, yedisinin de bayramdan sonra olmak üzere on güne tamamlanmış olmaları gerekiyor. Yani bu birincisi şükür kurbanı. İkincisi ise Ceza kurbanıdır, ceza hedidir Daha önce e, değişik vesilelerle anlatmıştık. Haccın e, vaciplerinden birisini tamamen yapmamak e, ya da e, vaktinde yapmamak yahut da işte ihram bir takım ihram yasaklara var. Bu ihram yasaklarına riayet etmemek, bunlardan herhangi birisini ihlal etmek durumunda e, bazı cezalar gerekiyor. İşte bunlardan bir tanesi de kurban kesmektir. Eğer ceza olarak kurban kesmek kesmeyi gerektiren bir durum söz konusu ise bu şekilde kesilen kurbanlara da ceza hediye adı verilmektedir. Üçüncü bir kurban çeşidimiz ise ihsar hediyidir. İhsar böyle bir mahsur kalmak, alıkonulmak anlamına geliyor. Yani bazen e, insanların başına gelebilir bu. İhrama girmiştir hac yapmak üzere. E, ama... Arafat vakfesini yahut da yani ziyaret tavafını yapmadan işte belli nedenlerden dolayı bu güvenlik nedenlerinden dolayı olabilir, sağlık nedenlerinden dolayı olabilir. Yani bunları yapma imkanı bulamıyorsa yani kısacası aslında ihrama girdiği halde onun gereğini yerine getiremiyorsa, yani o hacı tamamlayamamışsa işte onların ihramdan çıkmak için kesmeleri gereken bir kurban vardır. Bunlara da ihsar kurbanı adı veriliyor. Yani bu kurbanda yine harem sınırları içerisinde kesilmesi gerekiyor. E, bu kurban e, ceza kurbanı derken e, bir takım cezaların olduğundan da bahsetmiştik. Yine daha önce de bu konularda e, yer yer bazı vesilelerle e, bazı e, hususlara değinmiştik. İsterseniz topluca onlarla ilgili de bir bilgi verelim. Bu hac ve umre ile ilgili... E, yasa, e, cezalar nelerdir? Yani e, ihram ihrallerinden e, ya da hacda bir vacibin yerine getirilmemesinden ya da eksik yerine getirilmesinden zamanı e, da değil de başka bir zamanda yerine getirilmesinden doğan bir takım cezalar vardır. Bunun bir kısmı e, az önce söylediğim gibi kurban şeklinde telafi edilmektedir. Ama sadece kurban değil başka şekillerde de yerine getirilmesi gereken cezalar vardır. Peki bu cezalar e, hangi durumlarda ortaya çıkıyor? E, daha önce söyledim ama kısaca tekrar özetleyelim. E, birincisi ihram yasaklarına uymamak. İkincisi hacin vaciplerinden birini terk etmek veya ertelemek. Üçüncüsü de harem bölgesinde yani Mekke ve civarında yapılmaması gereken yani bir takım e, ihram e, yasaklarını e, işlemiş olmak, yani ihram e, yasaklarını ihlal etmiş olmaktan kaynaklanıyor. Peki bu cezalar nelerdir? Aslında bunlar çok detaylıdır. Her bir e, ihlal edilen e, yasak yahut da yerine getirilmeyen bir vacip dolayısıyla, çok detaylı bir şekilde ayrı ayrı cezalar söz konusudur. Tabi bunların detaylarını belki fıkıh eserlerimizde görmek mümkündür. Hatta eğer hac yapan, umre yapan kişilerin bu konularda işte kendilerine refakat eden gerek Diyanet İşleri Başkanlığı yetkileri ve gerek orada işte irşat ekibi fetva ekibine danışmaları gerekir, gerekse işte kendiler yani bir firma olabilir, başka bir grupla gitmiş olabilir. Onları bu şekilde onların sevk ve idaresinden sorumlu olan kişilere bu konularda danışmakta da yarar vardır. Çünkü bazen herkesin anlayamayacak bazı ayrıntılarda söz konusu olabilir. İşte burada biraz genel genel bilgi vermek gerekirse bu yapılan ihlalin ya da e, ertelenen, eksik bırakılan vaciplerin durumuna göre bu çeşitli kısımlara ayrılabilir. En azından burada kısımlarını açıklayabiliriz. Bir tanesi ki en önemlisi haccin kaza edilmesidir. İkincisi e, büyükbaş hayvan e, kesilmesidir. Hani böyle bir şeyin cezanın ağırlığına göre sıralamak gerekirse. Birinci haccin iptal olması ve tamamen kaza edilmesidir. İkincisi... Büyükbaş hayvanın kurban edilmesidir ki bu da deve ya da sığırlardan oluşmaktadır. Üçüncüsü dem dediğimiz e, küçükbaş hayvanlar yani koyun ve keçinin e, kurban edilmesidir. E, dördüncü kategoride sadaka vermektir. Bir başka kategori telef edilen şeyin bedelini ödemektir. Yani diyelim ki işte e, hacda e, avlanmaması gereken bir hayvanı avlamışsa ya da öldürmüşse... Onun belki bedelini tazmin etmek gerekir. Kimi durumlarda da e, oruç tutmak e, gerekiyor ki biraz önce söylemiştim. Yani demek ki yani şey olarak, kategori olarak bu şeyden başlıyor. Haccın tamamen kaza edilmesinden başlıyor. Sadaka vermeye varıncaya kadar, oruç tutmaya varıncaya kadar çeşitli e, tür ve nitelikte cezalar söz konusu olabilir. Belki burada bir iki örnek verilebilir. Hac için mesela ihrama girmiş bir kişi sonra henüz Arafat vakfesini yapmadan cinsel ilişkide bulunmuşsa bu haccın tamamen bozulmasına yol açar. Dolayısıyla bu kişinin bir sonraki hac mevsiminde veya daha sonra e, bozulan bu haccı e, mutlaka kaza etmesi gerekiyor. Ama ceza olarak da bir koyun ya da keçiyi kurban etmesi gerekiyor. Bir başka örnek mesela Arafat vakfesinden sonra yani vakfeyi yapmış ama henüz tıraş olmadan yani ilk tahallülden yani ihramdan çıkmadan önce cinsel ilişkide bulmuşsa bir kişi o durumda haccını kurtarabilir. Yani yeniden kaza etmesi gerek, gerekmez. Ama daha ağır bir kurban kesmesi gerekir ceza olarak. Bedene dediğimiz sığır ya da deve kurban etmesi gerekiyor. Bu şekilde Hanefilere göre haccini kurtarmış olur. Ama diğer mezheplere göre bu şekilde kurban kesmekte hac kurtulmuş olmaz. Mutlaka onun daha sonra kaza edilmesi gerekiyor. Belki bir örnekte haccın ihram yasaklarını ihlal edilmesi halinde... Ee, ne gibi cezalar gerektiğinden bahsedilebilir. Mesela ihram yasaklarının bir mazeret neticesinde ihlal edilmesi durumunda e, yani mesela işte bir cilt hastalığı nedeniyle başını tıraş etmek zorunda kalan bir kişi e, şöyle yapabilir. İstediği zaman işte 3 gün oruç tutabilir ya da 6 e, yoksula fıtır sadakası verebilir. Yani fitre miktarınca e, fıtır sadakası verebilir. Ya da e, harem bölgesinde bir koyun veya keçi yani buna dem demiştik. E, bunu keserek bu cezayı karşılamış olur. Demek ki hani burada e, bir mazeret sebebiyle e, ihram yasaklarını ihlal etmekte e, alternatifli bir ceza e, söz konusu olmaktadır. Evet bu şekilde... E, yani ihram cezalarıyla ilgili de bu genel bilgileri verdikten sonra belki kadınlarla ilgili bir şey, özel bir durumdan bahsederek bu bölümümüzü tamamlayalım. Ee, acaba kadınların hacda ya da umrede özel durumları söz konusu mudur? Aslında bunu yeri geldikçe anlatmıştık ama belki kısaca burada topluca tekrar etmekte fayda var. Kadınlarla erkekler hemen hemen aynıdır ama bazı durumlarda birbirlerinden farklılıklar arz ediyor. Mesela kadın kıyafet konusunda erkeklerden farklıdır. Çünkü erkekler ihram elbiseleri giymek durumundadır, özel ihram elbisesi giymek durumundadırlar. Kadınlar normal elbiseleriyle hacca da umrelerini yapabilmektedirler. Sadece yüzlerini örtemiyorlar. Yine kadınlar telbiye getirirken, tekbir, salavat okurlarken yine seslerini yükseltmemeleri gerekiyor. Ee, yine erkeklerin hani bazı sünnetlerden bahsetmiştik, i̇şte, ızdıbağdan, remelden bahsetmiştik. Bunları e, e, ızdıba zaten kadınlar yapmıyor, erkekler yapıyordu. Ama remel yani hızlı koşma, yürüme anlamında e, remel ya da hervele e, e, kadınlar yapmıyorlar. Bu erkeklere mahsus olan ibadetlerdendir. Değerli izleyenler e, bu şekilde aslında hac ve umre ile ilgili genel bilgileri sizlerle paylaşmış olduk. Bu konularla tabii ki ilgili çok daha detaylı ayrıntılı hükümler var. Bu hükümlerin bir kısmını ve hac ve umreye gitmeden önce en azından şöyle bir hatırlamak için okumakta yarar var. Ayrıca bu konularla ilgili bir problem çıktığında da Müslümanlara refakat eden görevlilerden de bu konuda bilgi almak mümkündür. Bu şekilde hac ve umre hükümlerini bitirmiş oluyoruz ama belki kısaca... Ee, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'deki e, mescidini ve kabrini ziyaret konusuna da e, değinmek gerekir. Eğer hac ve umre için ilk önce e, Medine'ye gidilmişse ki genellikle Türkiye'den giden hacıların bir kısmı böyle yaparlar. tabii ki e, onlarla ilgili olarak hac ve umre sona erdiğinde bu yükümlülükler de sona ermiştir. E, memleketlerine dönebilirler. Ama daha önce bu ziyarette bulunmamış olanlar hac ve umrelerini tamamladıktan sonra eğer vakitleri de varsa yani doğru da, doğruca Medine'yi, i Münevvere'ye gidip Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ve Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etmeleri çok faziletlidir. Bunun da bir adabı vardır. Böyle Kemali edeple ve saygıyla bu ziyaretleri tamamlamak gerekir ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde belli bir miktar namaz kılıp duada dua edip onun huzurunda ona salatü selamda getirmekte çok önemlidir. Bu Medine günlerini de yine ibadetlerle ve Hazreti Peygamber'i ziyaretle geçirmek bu hac ve umrenin bir tür yani tamamlayıcı unsuru haline gelmiştir. Buna da dikkat etmekte yarar vardır. Böylece hac ve umre ile ilgili ve onunla ilişkili olan konuları bu şekilde sona erdirmiş oluyoruz bu bölümümüz itibariyle. Bir sonraki bölümümüzde yine dinimiz için çok önemli olan, ibadet hayatımızda büyük yeri bulunan bir başka ibadetimizde devam etmeye çalışacağız. Bir sonraki bölümde birlikte olmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın.